4 Ağustos önce sağlığını başlatıyoruz. Ben Ayşegül Tözeren, e, Selim Hocamız e, bir toplantısı nedeniyle katılamayacak radyo programımıza. Hemen konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Aslında sıcak gündemde o kadar ilgili bir konuk ki. E, doçent Doktorca, Cavit Işık Yavuz, konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı e, Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanı. Çevre sağlığını, aslında dönerek hep çevre sağlığı sorunlarını konuşuyoruz. E, bugün de konunun en uzmanıyla konuşmak istiyoruz çevre sağlığını. E, çevre sağlığında karşılaştığımız e, sorunlara. Çevre sağlığı deyince tabii aklımıza öncelikle kendimiz geliyor, insan geliyor ama e, doğada bir parçası, önemli bir parçası, bizim kadar değerli bir parçası çevre sağlığının. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, çok teşekkürler, hoş bulduk herkese iyi günler dilerim. Biz aslında her program sonunda bir karar alıyoruz, diyoruz ki bir dahaki programı biz şiir üzerine yap yapacağız diyoruz. Çünkü e, Cavit Tışık Yavuz hocam da ben de çok iyi bir şiir okuruyuz. Cavit Tışık Yavuz hocam bence şair de. E, ama biz o şiir programını hiç yapamıyoruz. Çünkü e, o kadar önemli bir olay çıkıyor ki hep ertelediğimiz bir şiir e, programı var. Biz ne zaman yaparız hocam o şiir programını? Ne zaman bu sorunlar çözülür? E, bu, bu sorunlar çözülmez. Biz eğer bu sorunların çözülmesini beklersek hani bir şiir programı yapmak için <gülüyor> e, herhalde çok ileri yaşlarımızda belki <gülüyor> denk gelirse olabilir. Ama bu sorunların çözülmesi Zaten çözülebileceği bir e, dünya yaşarsak bundan sonra sadece şiir programı yaparız. Çok da güzel olur. Ee, <gülüyor> ama hani beklemek için çok e, vaktimiz yok diye düşünüyorum. Bence çok ertelemeyelim. Bir gün mutlaka <gülüyor> Yapalım mı şiir programı? Şimdi şairler de dinliyordur muhakkak. Bizi bir yorum yaparlar bu konuya. <gülüyor> yani şiir ertelenecek bir şey değil. Aslında şiir hayatın hep içinde olan bir şey. O yüzden programı ertelemeyelim. Yoksa şiiri zaten Zaman bence de bence de ee, Cavit hocam isterseniz hani şey sıcak gündemle başlayalım ee, Akbelenle ilgili bir gündem var ee, ağaçlar kesildi o ayrı bir gündem aslında ee, enerji bir başka sorun ee, şimdi çok da popüler olan bir konu var. Sürdürülebilirlik, bunun ekonomik, sosyal ve e, tabii ki çevresel ayağı var. Bu üç ayağın dengede gitmesi gerekiyor ama e, galiba ekonomik ayak daha önemseniyor dünyamızın sisteminde. E, her yerde de bu böyle. E, çevreyle ilgili olanlar, çevre sağlığını önemseyenler ve önceleyenler e, özellikle bu madencilik faaliyetlerine e, ormanlara e, yapılan e, farklı e, işlev katmaya ormana e, niye karşı çıkarlar hocam? E, bunun e, çevre açısından nasıl sorunlar getirir? Ya şöyle söyleyelim, aslına bakarsanız e, insani aktivitelerimizin çoğu hatta belki de tamamının bir şekilde çevre üzerinde bir etkisi vardır. Hani bu etkiler belli bir noktaya kadar çevreinin kapasitesini aşmaz, tolere edebilir. Hani çevresel döngüler bunu bir şekilde. Ancak belli bir noktadan sonra hem bu kapasiteyi aşmış oluruz hem de bizim bu aktivitelerin sonucunda oluşturduğumuz çeşitli etkiler doğrudan bu kapasite aşılmasa da çevre üzerinde çok olumsuz etkiler ortaya çıkarmaya başlar. Örneğin sentetik kimyasallar. Şimdi bu kimyasalların, bu sentetik kimyasalların hani çevreye bıraktığımız zaman ya da bir şekilde çevreyi etkilediği zaman çevrenin onunla baş edebilme şansı yoktur. Yani toprağında, suyunda, havanın da onunla baş edebilme şansı yoktur. Yani bunun en güzel örneğini hava kirliliği ile verebiliriz. Bugün hava kirliliği dünyada yılda 7 milyon insanın erken ölümüne sebep oluyor. Bakın 7 milyon insan 7 milyon yaşam hava kirliliği nedeniyle erken e, sonlanıyor ve bizim havaya saldığımız çeşitli kimyasallar çeşitli maddeler ki bunların da temel kaynağı fosil yakıtlar e, havada çeşitli kimyasal reaksiyonlarda daha da tehlikeli kimyasallara dönüşüyor ve e, biz onu soluyoruz yani aslında kendi yaktığımız fosil yakıtların içerisinde boğuluyoruz. E, mesele hani kömürle de bağlantısı aslında biraz buradan e, geliyor. Yani bir yandan e, etrafta işte e, otomobiller arttıkça, araçlar art, arttıkça biz daha fazla kömür, doğalgaz tükettikçe saldığımız e, bu e, yakma sonucundaki kimyasalları biz soluyoruz. Çünkü ciğerlerimize günde 10 bin ila 15 bin litre arasında hava girip çıkıyor. Yani düşünsenize 11 bin litre hava ciğerlerimize girip çıkıyor. Dolayısıyla bu havanın içerisinde olan bütün kimyasallar ciğerlerimize girip çıkıyorlar. 2013 yılında e, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı dedi ki hava kirliliği kesin kanser yapan bir etkendir. Bunun içerisinde de partiküler madde dediğimiz bileşen doğrudan kanserojendir. Dolayısıyla biz hava kirliliğini Soluduğumuz yerlerde havanın kirli olduğu yerlerde kanserojen maddesi oluyoruz. Bu ister açık havada olsun ister kapalı alanda yani şu anda oturduğumuz ofislerde şu anda evlerimizde vesaire de soluduğumuz hava olsun. Eğer tehlikeli kimyasallar varsa bizi bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla hani biz e, havayı kirlettiğimizde suyu kirlettiğimizde toprağı kirlettiğimizde bunun hem canlılara hem de doğrudan insan sağlığına çok olumsuz etkileri olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında da özellikle bu fosil yakıt nedenli, fosil yakıtların tüketimi nedenli hava kirliliği ve en büyük belamız iklim değişikliği meselesi bizim sağlığımıza da en olumsuz geri dönüşler olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu kapsamda madencilik çevre konusunda en büyük tahribat yaratabilen en olumsuz çevresel etkilerin söz konusu olabileceği bir e, aktivite türü ve e, ne yazık ki biz madenciliğe de bizim ülkemizde e, teşvii çok verdiğimiz için ve özellikle maden sahaları arama işte bulma çıkarma faaliyetleri giderek arttığı içinde çevresel açıdan büyük tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. Akbelen örneği de aslında bunun geçmişte örneklerinin devamı şeklinde karşımıza çıkan bir durum olarak görünüyor. Evet, e, farklı ülkeler e, gelişmiş gelişmekte olan ayırırız. Bu madencilik faaliyetlerini bizim kadar sık yapıyorlar mı hocam? Yani bir Fransa'da da bu e, sizce... E, madencilik faaliyeti e, bu kadar yoğun mudur? E, bu daha gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere mi kaydırılan bir endüstri faaliyeti sizce? E, bu aslında çok önemli bir soru ve önemli bir tartışma alanı. Hani bir defa şunu vurgulayalım ki bence açık radyo dinleyicileri zaten bu perspektifin farkında. Mesele çok politik bir mesele. Mesele sizin de başta söylediğiniz gibi aslında bir sistem tartışmasını e, gerektiriyor. Bu anlamda da şunu vurgulamamız lazım. Çevre kapitalizm için dışsal bir öğedir. Çünkü kapitalizm karın maksimizasyonunu esa, esas alır ve çevre onun için bir maliyet unsurudur. Bunu içselleştirmez. Doğayı bir ham madde kaynağı olarak görür, üretim süreci sonunda da oluşturduğu atıkları, Çevreye ve topluma dışsallaştırır. Bu yüzden de maliyeti dışsallaştırmak zorundadır kapitalizm. Bunu da doğaya dışsallaştırır, çevreye dışsallaştırır ve bunun maliyetini de aslında topluma bir şekilde yüklemek ister. Çünkü onun iç dinamikleri gereği hem rekabet hem kar maksimizasyonu çevresel özellikleri belli bir noktaya kadar öncelik olarak tanımamasını gerektirir. Ne zaman bir şekilde öncelikmiş gibi yapar bunu İşte bu sürdürülebilirlik tartışmalarının başladığı Hani artık çevrenin de bunu kaldıramaz noktaya geldiği aşamada. Ama hani Akbelen örneğinde de gördük ki aslında özellikle kapitalistler işte firma sahipleri yönetim sahipleri çevreciymiş gibi yaparak Hani çevreciymiş gibi davranarak, Sürdürülebilirlik söyleminin arkasına sığınarak istedikleri gibi faaliyetlerini devam ettirmeye çalışırlar. Bu sistemin doğası gereğidir. Ancak geldiğimiz noktada artık sistem de bir gerçekle karşı karşıya. 80'li yıllardan başlayarak sürdürülebilirlik söylemi öne çıkmasına rağmen hiçbir şeyin sürdürülebilirliği kalmamış durumda. Ekosistemlerin tahribatı öyle bir noktaya gelmiş durumda ki artık kapitalizmin de ham madde olarak gördüğü o işte doğa işte ham maddeler vesaireler tükenmeye yüz tutmuş durumda ve kirlilik maliyeti korkunç boyutlara gelmiş durumda. Artık gezegenin sağlığından endişe etmiş durumdayız. Gezegenin geleceğini karartma noktasına gelmiş durumdayız. İşte bu anlamda da kömür örneği çok güzel bir örnek. Bütün dünya, bütün bilimsel gelişmeler, iklim değişikliğiyle ilgili özellikle kritik raporlar şunu söylüyor. Kömürü durdurun. Çünkü sera gaza emisyonlarının yaklaşık dörtte biri kömür kaynaklı. Yani bizim aslında kömürü durdurmamız, kömürden çıkmamız gereken bir süreç önümüzde. Avrupa bunu yapmaya çalışıyor. Avrupa özellikle kömür kaynaklı enerji e, yükünü azaltmaya çalışıyor. Bugün dünyanın sere emisyonuna en çok katkı veren ülkeleri kömürden çıkmaya çalışıyor. Bizim fosil yakıt esaslı enerji kaynaklarından çıkıp yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekirken Akvelen örneği de bizim bunu gösteriyor ki hani bunu Türkiye'de çok önemsemiyoruz. Tam tersine teşvik ediyoruz. 2023 yılı yatırım programında %17-18 civarında yatırım önceliğiyle madencilik ikinci sırada. Bu bir tercihi gösteriyor aslında. Ve devletin de buradaki konumu görüyoruz ki daha çok özellikle şirketlerin yararını, şirketlerin bu yatırım önceliklerini koruyan, gözeten, kollayan bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Avrupa'da ya da gelişmiş kapitalist ülkelerde de madencilik gibi, çimento gibi, çevresel etkileri çok ön planda olabilecek sektörlerin ve teknolojilerin üçüncü dünyaya ihraç edildiğini, oralara gönderildiğini ve oralarda aslında gelişmiş kapitalist ülkelerin yatırım yaptığını görüyoruz. Kendi ülkelerini bu anlamda daha korumacı bir, defansif bir şeyle korumaya çalışıyorlar. Ancak bu ülkelerin özellikle yoksul, gelişmekte olan, e, perifer kapitalist ülkelere bu teknolojileri, bu sektörleri transfer etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Teşekkürler hocam. E, bunun bir sistem sorunu oldu. Aslında çevre sağlığında belki hani e, halk sağlığı zaten öyledir. En politik alanlardan biri olduğunu siz de vurguladınız. Çünkü bir şekilde e, sisteme dokunuyor çevre sağlığı. E, yeni bir e, müzik arasını Geçmeyeceğim, belki daha az şarkı çalarız. E, çevre sağlığını yakın zamanda çok konuştuk hocam. 2020-2022 arası, COVID-19 pandemisine. Şimdi unutmuş gibiyiz o, o günlere. O ayrı bir mesele. O zaman diyorduk ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. E, sürdürülebilirlik çok önemliymiş. E, şey, Biz aslında bazen dünyaya... Ciddiyebilirmişiz, kapatabilirmişiz, bakın bunun için e, şunu yapmamalıyız, bunu yapmamalıyız diye. O zaman böyle çok manifestolar çıkmıştı bence. Felsefeciler evet. yazıyordu, edebiyatçılar yazıyordu. E, hiç mi o günden bugüne gelen bir şey kalmadı yoksa daha mı hızlı devam ediyoruz şu anda? E, Covid-19 pandemisinde ben hatırlıyorum. Ee, hayvanlarla ilişkileri sınırlandıracaktık, iletişim hızı bu kadar çok olmayacaktı, ee, hatta endüstriyel hayvancılık e, tartışmaya açılmıştı. Şimdi unuttuk mu bunları? Ee, nasıl oldu? Bir yıl, bir yıl, bir yıl bile geçmedi. Aslında pandemide devam ediyor tabii ki. Yeni bir tehdit çıkana kadar e, buzdolabına kaldırdık diyelim. E, çünkü sorunların temel nedenlerini irdelemeden yaklaştığımız ve geçici çözümler ortaya koyduğumuz için evet hani bazı tartışmalar hala devam ediyor. Örneğin pandemiler için erken uyarı sistemleri, işte bu endüstriyel hayvancılık ve tek sağlık kavramı, tek sağlık yaklaşımı vesaire bunların bir kısmı devam ediyor ama yeni bir tehdit kapımızı çalana kadar bunları buzdolabına koyduk. Çünkü önceliğimiz dünya genelinde küresel üretimin aralıksız devam etmesi. Önceliğimiz küresel hareketliliğin seyahat ve ticaret ağlarının e, aksamaması. Çünkü bütün dünya sistemi, üretim sistemi birbirine bağlı. Hani birçok ürünün örneğin hani Çin kapandığında ne oldu? Dünyadaki bütün tedarik zincirleri etkilendi. Çünkü kapitalist üretim süreci e, oraya bağlı. Ucuz emek gücü, ucuz Üretim süreci, hani bütün bu tedarik zincirlerinin şimdi nasıl değişeceğini beklememiz lazım. Çünkü pandemi şunu gösterdi, bir tehdit sırasında büyük ülkelerde, zengin ülkelerde olumsuz etkiliyor ve bunun yollarını aramaya başladılar, hani önümüzdeki süreç için. Dolayısıyla hani biz bir tartışmayı yaptık, ancak bunun pratik uygulamalarına ilişkin. Çok bir şey göremedik çünkü bir paradigma değişikliği gerekiyor aslında bakarsanız. Yani iklim değişikliği, ekosistemlerin tahribatı, biyoçeşitlilik kaybı bütün bunlar aslında temel sorunlar ve bir paradigma değişikliği gerektiriyor. Paradigma bizim dilimizde değerler dizisi anlamına geliyor. Yani biz değerlerimizi gözden geçirmedikçe bu tartışmalar teknik tartışmalar olarak kalacak ve bir tehdit olduğunda tekrar ısıtacağız, tekrar soğutacağız ve tekrar buzdolabına koyacağız ki bu tehditler daha sık olacağız olacak. hatırlarsanız pandemi döneminde biz hani bu çevresel tahribatın pandemilerine etkisini konuşmuştuk. Bu ekosistemin tahribatının devam etmesi durumunda yeni tehditlerle yüz yüze geleceğimizi bunların da enfeksiyon hastalıkları olacağını, tıpkı COVID-19 gibi yeni tehditlerin hızla yayılacağını dünyaya e, konuşmuştuk. Ama pandemi unutuldu gitti, bitmedi aslında pandemi, unutuldu gitti ama yeniden kaldığımız yerden başladık. Yeniden küresel hareketlilik, Akvelen örneğinde olduğu gibi tahribatların devamı <gülüyor> ve yeni sorunlarla karşı karşıya gelecek yeni tehditlere daha duyarlı hale gelmiş olduk. Oysaki bizim beslenme sistemlerimizi, beslenme rejimlerimizi, tarım uygulamalarımızı, kentsel e, politikalarımızın hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor. Oysa modern hayat bize şunu pompalıyor, daha fazla talep, daha fazla tüketim, yaşam tarzımızı hiç değiştirmeden hatta daha konformist olmaya çalışarak, biz tüketmeye devam edelim, gezmeye devam edelim. E bu bunun kaynakları, bunun sorunlarını da bireysel önlemlerle işte duyarlı olmaya çalışarak çözmeye çalışalım. Yani geldiğimiz nokta bu. Bir temel paradigma değişikliği olmadıkça değişen bir şey olmayacak. Hatta daha da hızlanacak tahribat süreci. Ve unutmayalım ki belli bir yerden sonra geri dönüşümsüz hale gelecek. İklim değişikliğiyle ilgili gidişat zaten bunu gösteriyor. Çok teşekkürler. Ee, bir müzik arasıyla e, devam edelim. Bugünkü e, şarkılarımızı e, bir branştaş e, e, hazırladı. E, İzmir'den Doktor Gönül Malat hazırladı. Tabii eski de Bursa Tabip Odası'ndan diyelim Gönül, Gönül Malat'a. E, İnyi Urlalo. Enginar'ın başkentinde artık yaşıyor Gönül. Gönül e, Gönül bize bazı şarkılar seçmiş. İlk şarkı Viktor Hara'dan Manifesto. Önce sağlık devam ediyor. Konuğumuz Cavit Işık Yavuz. Konuğumuz çevre sağlığı. Çok boyutlu olarak ele alıyoruz. İklim krizinden bahsettik. E, artık iklim krizi tıfakültesi e, e, literatürüne de girmeye başladı mı? Çevre sağlığı derslerinde nelerden bahsediyorsunuz? Bu güncel sorunlardan da bahsediyor musunuz? Evet aslında hem ülkemizde hem de dünyada da böyle bir tartışma var. Yani geleceğin hekimleri iklim krizinin sağlık yüküne hazır mı? İklim krizinin sebep olacağı sağlık sorunları nedir? Hekimler bu konuda neler yapmalı? Kendilerini nasıl yetiştirmeli? Müfredata neler koymalıyız? Onları nasıl hazırlamalıyız? Bu tartışmanın bir boyutu. Ve burada da özellikle iklim değişikliğinin neden olduğu sağlık sorunlarına yönelik bir tartışma yürütülüyor. Bildiğiniz gibi özellikle sağlık açısından iklim değişikliğinin çok ciddi etkileri var. Örneğin biz hatırlarsanız bir, bir buçuk ay önce bir sivrisinek tartışması yürütüyorduk. Evet. Özellikle bu sivrisineklerle bulaşan tehlikeli hastalıklardan söz ediyorduk. Bazılarının ismini söylemesi de zor. Ülkemizin... Çok aşina olmadığı hastalıklar ama bu hastalıkları bulaştıran sivrisinekleri Türkiye'de görüyoruz artık. Hani bu Aedes cinsi sivrisinekler Türkiye'de de yerleşmiş durumda. Bu, bu açıdan biz de artık bu hastalıklar... Hangi hastalıklar bulaşır sivrisineklerle? Çok sayıda hastalık var sivrisinekte bulaşan. Tarihsel olarak çok iyi bildiğimiz bir hastalık var aslında. Türkiye'nin de Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle baş etmeye çalıştığı sıtma... Yani sıtma zaten bizim topraklarımızın çok iyi bildiği bir hastalıktı. Son 10 yıllarda sıtma Türkiye'de yerli vaka olarak görünmüyor belki ama dünyanın birçok coğrafyasında, bize komşu ülkelerde var ve işin kötü yanı iklim değişikliğinin etkisiyle yaygınlaşmasını beklediğimiz hastalıklardan bir tanesi. Ama bunun dışında yeni hastalıklar var. Örneğin zika virüs hastalığı. Örneğin Dank kumması, Dank ateşi dediğimiz. Örneğin Chikungunya denilen isminin söylemesi zor olan. ilginçtir bu sefer doğru söyledim. Hep yanlış söylerim. <gülüyor> Açık radyo <diye> uğurlu geldi. <gülüyor> evet. Chikungunya hastalığı var. Bu bunları hani Türkiye'de pek görmüyoruz ama dünyanın değişik coğrafyalarında ya da bu coğrafyalara seyahat edip Türkiye'ye gelenlerde olabiliyor. Ama Türkiye'de gördüğümüz tehlikeli bir hastalık var. Batın Nil virüsü hastalığı. Bunlar sineklerle, bazı sevi sinek türleriyle bulaşabiliyor. Bu hastalıkların ortaya çıkabilmesi için iki koşul gerekiyor. Bu virüsleri, bu mikropları kanında taşıyan insanlar ve bulaştıran sinekler. Bu iki etken bir arada ya geldiğinde bu hastalıkları görebiliyoruz. Ve işin kötü yanı, özellikle bu Zika. İşte Çikogunya gibi hastalıkları bulaştıran Aydes cinsi sivrisinekler de artık Türkiye'de tespit edilmiş durumda. Doğu Karadeniz'in kıyı bölgelerinde, Ege'nin neredeyse tamamında, Marmara'nın da Karadeniz kıyılarına artık bu sinekler yerleşmiş durumda. Bu da bizi hani bu hastalıklar açısından kırılgan hale getiriyor. Dolayısıyla geleceğin hekimlerinin de bu hastalıklara, bu vektörlerle bulaşan hastalıklar dediğimiz hastalıklara e, hazır hale getirilmesi gerekiyor. Bir başka boyut şu anda içinde bulunduğumuz sıcak dalgaları. Sıcak dalgaları ya da sıcak hava dalgaları da ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. 2003 yılında Avrupa genelinde 70 bin kişinin ölümüne yol açtı sıcak dalgaları. Yani artık bunları biz olacak edecek demiyoruz. Oluyor. Yani iklim değişikliğinin sağlık etkileri gerçekleşmeye başlamış durumda. Artık gelecek zaman kipiyle konuşmamamız gerekiyor. İshalli hastalıklarda artış bekliyoruz. Özellikle dışarıda çalışan işçilerde, çalışan gruplarında çok ciddi sorunlar bekliyoruz. Hatta bu sıcak dalgalarının etkisiyle böbrek bozukluklarının artması bekleniyor dünya genelinde. İşte bunlara... Bir yandan geleceğin hekimlerini hazırlamak gerekiyor. İşte biz bu kapsamda müfredatı gözden geçiriyoruz. Gerek klinik derslerde gerek halk sağlığı derslerinde bunların üzerinde duruyoruz. Bir de bu tartışma kapsamında e, sürdürülebilir sağlık hizmetleri tartışması da artmaya başladı dünya genelinde. Çünkü sera gazı emisyonlarının yaklaşık %4-5'i sağlık kuruluşlarından kaynaklanıyor. O zaman biz sağlık kuruluşlarının bu sera gazına katkısını nasıl azaltabiliriz? Bunun için ne yapmak gerekir? Bunu da tartışmamız. Bu konuda da hekimlerin farkındalığını, tıp öğrencilerinin farkındalığını arttırmamız gerekiyor. İşte bu kapsamda çeşitli aktiviteler yaparak, çeşitli tartışmalar, dersler yürüterek bunu oturtmaya çalışıyoruz. Ama bu konuda dünyada da Yeterli düzeyde olduğumuz söylenemez. 3000'e yakın tıp fakültesinin müfredatını inceleyen bir çalışma bu konuların ancak yüzde 15'inde var olduğunu göstermiş. Dolayısıyla gidilecek çok yol var. E, bu kadar az önemselmesinin nedeni e, sizce nedir? Bir de tabii sosyal medyada görüyoruz iklim değişikliği için bir komplo teorisi ekibi de var. E, böyle bir şeyin olmadığı. Bunun tamamen e, dünya düzenini e, değiştirmek için bir komplo teorisi olduğunu da savunanlar var. Zaten e, şey pandemide de e, bunu görmüştük. E, i̇klim değişikliğini biraz kör davranmamızın nedeni nedir? Birden olmaması mı sizce? E, etkilerinin e, uzun döneme yayılması mı? çok görünür olmamasını, çok ilgi çekmemesinin neden nedir? Yani ilgi çekiyor gibi görünüyor ama herhangi bir harekete geçirmiyor insanı. Aslında hepsi diyebiliriz. Yani söylediğiniz faktörler çok önemli. Ama galiba şurada kritik bir. E, algı oluyor. Biz iklim değişikliğini sanki başkaları için toplum için, dünya için risk gibi görüyoruz. Kendimiz için bir risk gibi görmüyoruz. Hani buradaki risk algılığımızı etkileyen faktörlere biraz dönüp bakmamız gerekiyor. Gerçekten bizim de yaptığımız risk algısı çalışmaları kişilerin kendisi için gördüğü risklerle başkaları için gördüğü riskler arasında bir farklılık olduğunu ya da uzmanların riskli dediği noktaları kendilerinin ya daha az riskli ya da uzmanların düşük riskli olarak gördükleri bazı noktaları da kendileri için yüksek riskli algıladıklarını gösteriyor. Burada birçok faktör var. Deneyimlerimiz, bakış açılarımız yani özellikle sosyal olarak algıladıklarımız hani bunların hepsi etkili. Şöyle bir örnek vereyim size. Hepimiz kendi arabamıza ya da bir başkasının arabasına ön koltuğa bindiğimizde, otomobile bindiğimizde ne yapıyoruz ilk olarak? Emniyet kemerimizi bağlıyoruz, değil mi? Peki dolmuşun evet. ön koltuğuna oturduğumuzda kaçımız emniyet kemerini bağlıyoruz? Hiçbirimiz gibi, çok daha <gülüyor> az, değil mi? Yani sonuçta aynı risk, yani ön koltukta oturmak, trafikte gitmek açısından aynı risk. Ama orada bir risk algımız değişiyor. Öbüründe halbuki kendimiz bile kullansa kontrol bizde hemen ilk işimiz otomobilde emniyet kemerini bağlamak oluyor. Ama bir e, şehirler arası otobüse bindiğimizde emniyet kemeri bağlama davranışımızı e, bir bakalım. İşte Dolmuş'un ön koltuğuna oturduğumuzda arka koltuğuna oturduğumuzda da bağlamıyoruz bu arada. Evet. Ama ben şunu fark ettim. Artık gerçi otobüs yolculuğu azaldı ama şu son zamlardan sonra artacak gibi <gülüyor> Şehirler arası otobüse bindiğimizde artık bizi uyarıyorlar değil mi? Hani emniyet. Ben birçok insanın hemen bağladığını görüyorum. Hmm. Yani biz orada bunu algılamasak da birisi uyardığında, birisi bir kural getirdiğinde ona uyma davranışını büyük oranda gösteriyoruz. Hani iklim değişikliğinde bunların ne kadarı ne kadar etkilidir tartışılabilir ama evet somut bir risk yok gibi, tehlike yok gibi algılıyor insanlar. Ya da o tehlike daha e, zamana yayılı ya da daha geleceğe atfettiğimiz belki de burada bizim de belki bir payımız var. Hep şöyle olacak, böyle olacak, şöyle kötü olacak, böyle kötü olacak diyoruz ama gündelik hayatımızda bunun e, bununla ilgili bir e, bağ kuramayınca da e, sanki daha az e, riskli gibi algılıyoruz ya da başkaları için risk olarak algılayıp kendimiz için bir risk yok gibi e, düşünüyoruz. Yani bu, bu, bunlar biraz e, karışık karmaşık olaylar. Halbuki iklim değişikliğinin şu anda da çok olumsuz etkileri var. Yaşanıyor. Sadece bunu iklim değişikliğine atfetmiyoruz. E, ya da tıpkı biraz önce söylediğiniz o tartışılan konu ne olursa olsun sanki böyle komplo teorisi üreten bir grup var. Yani biz neyi tartışırsak tartışalım hemen onu bir Komplo teorisine bağlama haleti ruhiyesi gelişmiş, gelişmeye başlamış gibi görünüyor. Mutlaka başka açıklamalarla hani bunun altında başka şeyler arıyoruz. Ama bir komplo teorisi meselesi bizim zihnimizi bulandıran ve neden sonuç ilişkisini farklı yerlere atfedip farklı yerlere çeken bir yan taşıyor. Buna izin vermemek, hani bu bunu reddetmek gerekiyor. Bu bu tartışmalar bizim enerjimizi de alıyor. Her söylenene yanıt üretme, yanıt verme meselesi yapacaklarımızla da ilgili şeylerimizi değiştiriyor. Ama toplumsal alışkanlıklarımız ve toplumsal bakışımız da burada önemli ve kritik gibi görünüyor. Sistemin bize dayattıkları da aynı şekilde. Daha global olarak baktığımızda e, sizce çevre sağlığı olarak e, dünyada ilk üç sorun deseniz nelere sıralarsınız tüm dünyada? Yani şu üç soruna bir çözüm bulunsa e, gezegenin e, eğer geri dönüşsüz noktada değilsek şu anda ki o noktaya da çok hızlı koşuyoruz e, bir geri dönüş imkanı olur dediğiniz nokta nedir? Bu zor bir soru. Yani hani bu üç sıralaması gerçekten zor bir soru. Bir de meseleye insan merkezli mi bakıyoruz? Çevre ve doğa merkezli mi bakıyoruz? Yanıtlarımız buna göre de değişebilir. Değişir değil mi? Evet. Tabii, yani sonuçta insan merkezli bakarsak daha farklı bir perspektifle yanıt verebiliriz ama çevre, doğa, gezegen merkezli bakarsak yanıtımız farklı olabilir. Ama şunu söyleyelim Elimizde şöyle bir veri var. Dünyadaki ölümlerin dörtte biri çevre kaynaklı. İnsan ölümlerinin dörtte biri çevre kaynaklı. Yüzde 24 küresel hastalık yükü çalışmaları ölümlerin yüzde 24'ünün çevresel nedenlerle bağlantılı olduğunu gösteriyor. İlk sırada da kalp damar hastalıkları geliyor. Burada da en temel etkenlerden bir tanesi hava kirliliği. ki beslenme, yaşam tarzı, sigara, bunlar da yani çevresel faktörler olarak sayabileceğimiz etkenler. Ama biz çevresel etkenleri düzelttiğimiz anda ölümlerin erken ölümlerin büyük bir kısmını engelleyebiliriz. Dolayısıyla hava kirliliğini mutlaka ilk üçe, ilk 5'e koymak lazım. Çünkü yılda 9 milyon insan çevre kirliliği nedeniyle ölüyor. Bunun 7 milyonu hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Ben olsam bu listeye mutlaka biyoçeşitlilik kaybını koyarım. Çünkü biyoçeşitlilik kaybı bugün için gezegenin geleceğini tehlikeye sokan, bizim de insan sağlığı açısından biyolojik çeşitlilik kaybı nedeniyle birçok enfeksiyon hastalığını, pandemi riskini gündeme getiren, tehlikeli istilacı türlerin artması nedeniyle bizi şu ana kadar hiç görmediğimiz tehlikelerle yüz yüze getiren bir hastalık bir durum. Biyoçeşitlilik kaybının bir riski de şu. Buna kitlesel yok oluş diyorlar. Dünyadaki canlı türlerinin %60-70'inin yok olmasıyla karakterize bir durum. Şu ana kadar 5 kez yaşanmış. Sonuncusu yaklaşık 65 milyon yıl önce olmuş. Şimdi bilim insanları şunu söylüyor. Biz 6. kitlesel yok oluşun ortasında olabiliriz. Altıncı bir kitlesel yok oluş geliyor olabilir. Çünkü şu anda türü tehdit altında bulunan dünyada 1 milyon civarında canlı türü var. 42 bini nesli tükenmeye yüz tutmuş türlerden oluşuyor. Dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı şu anda insan sağlığını da çevre sağlığını da tehdit eden en önemli riskler arasında sayılabilecek bir risk olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki temel etken de insan etkinlikleri. İşte bugün Akbelende, Cudi'de, işte Hatay'da yok edilmeye çalışılan ağaçlar, ormanlık alanlar aynı zamanda biyoçeşitliliğin de yok edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla biz her tahrip ettiğimiz ormanla biyoçeşitliliği de kaybediyoruz. Ve onların yerine ağaç dikerek biz bunu tolere edeceğiz söylemi de aslında çok da bunun karşılığı olmayan bir söylem Bu nedenle hava kirliliği, biyoçeşitlilik kaybı, ekosistemlerin tahribatı bunlar arasında sayabileceğimiz en önemli riskler olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim bu sorunuza. Çok teşekkürler. Ee, şimdi bir müzik arası verelim. Canis ee, Capplin'den e, Summer Time'ı dinleyeceğiz ama ondan sonra şiir ertelenemez dediniz. E, son zamanlarda neler okuyorsunuz soracağım. E, en azından bir iki dakika konuşabilelim. E, bunu da soracağım müzik arasından sonra. Cavit Işık Yavuz'la sohbetimiz de sürüyor. Evet, Summer Time ile ara vermiştik. Cavit Işık yavuzla sohbetimize devam ediyoruz. Ee, Nilüfer Benal'ın da bir selam var. Ee, Bize tabii doktorlar çok dinliyorlar. Çok eski arkadaşım Cavit Işık Yavuz diyor ve selamını iletiyor Nilüfer ee, Bu kadar enfeksiyon hastalığı konuştuk. tabi mikrobiyolog selam yolluyor. Ee, <gülüyor> e, Nilüfer de e, aynı zamanda bir romancı. Evet, çok çok güzel da var. Varmış, evet. E, peki Cavit Uşak Yavuz'dan bir şiir kitabı, bir edebiyat kitabı görecek miyiz? E, umarım. Yani e, bir dosyan var aslında bakarsanız. E, biraz olgunlaşması, biraz demlenmesi gerekiyor. Çok uzun yıllardır demleniyor ama artık yayıncılık çok zor. Hani bilemiyorum bir kitap. Çıkarmak ne kadar mümkün olabilir ama e, hani içinde yapmak istediğim şeylerden bir tanesi e, bu. Ama olsa ya da olmasa da e, benim için öyle bir e, dosyamın olması bile e, bana büyük bir mutluluk veriyor. Hani onların arasında kaybolmak e, bana iyi geliyor. E, umarım bir gün olur. E peki bu dosyanın içeriği nedir? E, şiir mi? E... Evet Yok, şiir. Sen... şiir yani ben e, uzun yıllardır şiir yazıyorum. E, uzun yıllar aslında yazdıklarımın şiir olup olmadığını anlamaya çalıştım. E, ve belli bir yerden sonra da evet hani bunların çünkü hani insan bir şeyler yazıyor ama bu şiir midir? Yani bu kendi içsel sürecinizin e, içerisinde değerlendirmeniz e, zor ama çok uzun yıllar ara verdikten sonra tekrar döndüm ve Artık onların olgunlaştığını da hissetmeye başladım. Bir şiir dosyam var elimin altında. Bölük pörçük yazdığım çok şey var. Onları bir, bir araya getirmek ve o dosyanın hacmini biraz daha çalışmam gerekiyor önümüzdeki yıllarda. E, bence o artık olgunlaşmıştır o dosya diye düşünüyorum. Belki sizin vedalaşmanız lazım o dosyayla. Çünkü e, şairlerin evet. ve yazarların vedalaşması çok zordur. E, buna da e, yani bilmiyorum edebiyat içinde mi söylüyorlar psikiyatride de yeri vardır belki Cinderella kompleksi diyorlar hmm, yani evet. e, hep bir e, ayakkabıyı arzunuzda bırakıyorsunuz o kapıyı kapamamak için o belki Cinderella kompleksinden biraz uzaklaşmak gerekiyor e, evet. ve de yani o ayakkabı kalsa da devam edilebilir evet. diye düşünüyorum. E, siz hangi şairleri okuyorsunuz? İkinci yenici misiniz siz de? İkinci yeni, daha şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsanız Türkiye'de şiire ilgi duyanlar eskiden, hani şimdi tabii çok farklı ama garip şiiriyle başlarlardı aslında. Garip şiirinden etkilenerek şiire ilgi duymaya başlarlardı. Ben de çok genç yaşlarımda onlarla başladım. İkinci yeniyi... Bir dönem çok özümsedim. Evet hani ikinci yeniden çok etkilendiğimi de e, söyleyebilirim. Ama sonrasında e, değişti diyebilirim. Yani ama ikinci yeni her zaman benim için ya da garip şeydi bir Deniz Feneri gibi. Yani onlar e, hep dönüp dönüp gidip gelip e, haşır neşir olduğum e, şairlerdir. Ama onun dışında mesela şu anda elimde Cevat Çapa'nın son kitabı var. Ee, hani Cevat Çapa'nın o duru sade hı hı. dilini çok severim. Ee, ara ara mutlaka bir Didem Madak e, okurum. Onun şiirlerine bir dönüp bakarım. Gülten Akın mesela öyledir. Hani dönüp dönüp okuduğum şairler arasındadır. İlhan Berk aynı şekilde. Ee, hani genelde bu minvalde gidip gelir e, şiir merakım. Behçet Aysan, Adnan Azar, Ahmet Erhan onlar hep çok özel şairlerdir benim için. Hani o sularda geziniyorum öyle söyleyeyim. Evet şimdi siz konuştukça tabii bana da mesajlar geliyor. Ee, Gönül diyor ki o kitabı sabırsızlıkla bekliyoruz. 2024'ü görmesin diyor. 2023'te çıksa o kitap diyor. Nilüfer de diyor ki nefis şiir yazar ve çok iyi de şiir okur diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nilüfer'le ortak çok şiir okumuştuğumuz vardır. Var mı? Ee, evet. Tamam o zaman bu şiir programını bence Nilüfer'le birlikte yapmak lazım. Harika olur, harika olur. Çok Değil güzel mi? olur. E, 21 Mart e, Dünya Şiir Günü ama e, onu beklemeden e, bir e, belki e, en uzun gece olan e, haftada yapmak gerekir. Biraz şiirle gece çünkü birbirine yakındır. E, o haftalarda bence yapmamız gerekir. E, Cavit Hocam, Cevat Çapağ'ndan son hangi şiiri okuduysanız onunla kapatalım mı programı? Böyle e, biraz ben... kararttık içlere Biraz şiirle evet. daha da karartalım. Ee, yok. Şiir aydınlık verir. Söyledikleri karanlık olsa da aydınlık verir her zaman. Aydınlığa götürür. Ee, ışık verir. Ben de size Cevat Çapa'nın bu O Geniş Boşluktaki e, isimli kitabından kısa bir e, şey okuyayım. Şu dağın öbür eteğindeysen ya uçarak aş o dağları ya da delerek gel. Güneşi görmek için Yön değiştiriyor çiçekler. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, i̇lk kez bir programı şiirle kapattık ve çok e, güzel bir okumayla da kapattık. Çok teşekkür ederiz e, katkılarınız için. Ee, bizi çok dinleyen teşekkür çok teşekkürler. Bizi dinleyenlere de e, güzel hafta sonları diliyoruz. Bu arada son e, şarkıyı da hocam e, Nilfer seçti. Aa, harika. Ben hem Gönül Malatı hem de Nilüfer'e çok teşekkür ederim. Müzikler harikaydı gerçekten. Evet biz kolektif. Radyo programımız kolektif. Açık radyoya yakışan şekilde. Harika. Size e, bulutsuzluk özleminden e, seçti e, Nilüfer. Sözlerimi geri alamam. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Güzel hafta sonları. Ben çok teşekkür ederim. E, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler.